selam aleyhe resulüne okumadığım mevayla diye vesakti ecmaî. Rabbishrah li sadri ve yessir emri rahliukte lisan, min lisani yekal qale. Rabbika min min Rabb zidni il ve ve salihin. Muhammed Sallu ala tabibi Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubine Muhammed. Muhterem değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerif eylesin okuluklarımızla amel etmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Çok bilgi sahibi olmak güzel bir şey. Bugün de inşallah bunu okuyacağız. Allah'ın razı olacağı ilim sahibi olmak. Ama bunlar kadar güzel olan bir şey daha var. Öğrendiklerimizde amel etmeyi. Sahabe-i kiram radiyallahu neredeyse ortak özelliği onlar okurlar, gelen ayetleri ezberler, hıfz eder, onu yaşar, ondan sonra bir sonrakine geçerlermiş. Hatta böyle onlar ayeti kendilerine bir program çıkarmışlar tabiri caizse. Onları amel edip öyle geçerlermiş. Hatta bir kardeşimizin güzel bir ifadesi var. Sahabe-i keram belki hepsi alim değildi ama hepsi amildi diyor. Yani öğrendikleriyle amel eden kimselerdi sahabe-i Bizim destinde en büyük eksikliği elhamdülillah bilgiye ulaşmamız çok kolaylaştı. Birçok imkanlar var bilgiyi elde etmek için. Bizim kusurumuz nerede? Bizim öğrendiklerimizde amel edemeyişimizde hatta öğrenmeye bile ilkimizin azalmasından Elhamdülillah kütüphanelerimizde böyle çok kaliteli efendim, kitaplar var, okuduğumuzda bize adam edecek. Ama yıllardır dokunulmadığından dolayı kütüphanedeki kitaplarımız tozdan böyle ele alınamayacak hale geliyor. Halbuki hakikaten birçoğumuzun evinde mutlaka Kur'an-ı Kerim meali var, Kur'an-ı Kerim'in zaten orijinali var. Efendim Hadis-i kitaplarımız var, siyer bir kitaplarımız var. Hani olmazsa olmazlarımız arasındaki kitaplar var. Bir şekilde alınmış. Ama ona bizi ulaştıracak, cesareti sağlayacak, efendim o şevki verecek, heyecanımız eksik. İşte bu dersin bir amacı da bizi kitaplarla buluşturacak bir heyecanı efendim oluşturabildi. Bugünkü bölümümüz efendim ilim ilim öğrenmenin faziletiyle alakalı İmam Kasaiyye rahmetullah yani hakikaten çok güzel derlemiş. Yani önce ayet-i kerimeleri sıralamış. Hakabinde hadis-i şerifleri efendim bir araya getirmiş. Ondan sonra da bu yolda ölçü olan büyüklerimizin e, ilim öğrenmenin faziletiyle alakalı teşviklerini, tavsiyelerini kitabı almış. Dik Sikrettiği ayet-i kerime Estağfirullah Ali İbran suresinin 18. ayeti Şehidallahu ennehu la ilahe illahu hu vel melahiketu ve hülül ilmi kaimen bir kısmı Ayet-i kerimeyi efendim, Yüce Rabbimizin buradaki Efendim ilimle alakalı teşvik-i tavsiyesi Allah-u Teala kendisinden başka ibadet edilecek mabud olmadığına şah, şehadet etti diyor. Yani Allah kendisinden başka ibadet edilecek başka bir mabud olmadığına önce kendisi şehadet ediyor. Ondan sonra melekler şahitlik etti. وَاُلُّ الْعِلْمِ قَاِمًا بِلِقِسْتِ Asıl konumuzu ilgilendiren bölümü de efendim alim olan kişiler de Allah'tan başka mabut olmadığına şahitlik ettiler diyor. Allah-u Teala hasretleri, alimleri, ilim öğrenenleri kendisinden ve meleklerden sonra sıraya koyarak efendim e, onların şahitliğini kabul ediyor. Dolayısıyla bizim için önemli bir nokta e, Allah-u Teala üçüncü olarak alimlerin şahitliğini ortaya koyması muhterem kardeşlerim. Yani e, ne kadar muhteşem bir şey. Allah ve melekleri ve akabilleri gelen, efendim alimlerin şahitliğini Yüce Rabbimizin üçüncü sıraya yerleştirmesi. Ve en muhatap bu şeref alimlere yeter ve artar demiş İmam Gaza Aleyhisselatü yani Allah ile, meleklerle beraber zikredilmek, onların şahitliğinin yanında sana da böyle bir payı verilmesi bu devlet olarak sana yetmez mi diyor. Ne yapacağız? İnşallah ne yapacağımızı gelecek bölümde e, zikredeceğiz. Bir başka ayeti kerime, müalini hepimizin bildiği, hani hiç bilenler de bilmeyenler bir olur mu dediğimiz... Türkçesi, Türkçede hepimizin efendim ezberinde olan bir mehal istezbine. Kol hel isteviyle dine yarlemune, elle la Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur, bir olur mu? Neyi bilenler? Allah'ı bilenler başka. Allahı tanıyanla tanımayan, Allah'ın emrine uyup uyanla uymayan, Efendim peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem tanıyanla tanımayan biri olur mu? olmadı apaşiken ortada. Rabbimiz öncelikle kendisini bilmeyi, sonra kitabımızı bilmeyi, sonra da kitabımızda emrettiği şekilde efendim amel eylemeyi sizlere bir bizlere de nasip edesin Başka yine güzel bir ayet-i kerime daha var. Rabbimizin bütün emirleri güzeldi. Az önce kudum Zümre suresindeki bir ayet-i kerimeydi. İstevüzü Dillah. İnneme yakışallah min ibadihil ulema. Allah-u Teala'dan tam manasıyla itika edenler, korkanlar, sakınanlar kimlermiş? Ulema. alimler diyor. Güce Rabbimiz. Allah kamil. Efendim kudret ve muğfiret sahibidir. Devamında da. Allah-u tam manasıyla ancak alimler korkanlar. Allah'a ne kadar iyi tanırsa Allah'ın kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini bir mümin ne kadar iyi tanırsa o kadar sakınır. Bilmeyince insan çok kötü. Yani bilmediğini de bilmeyebiliyor ve ondan sonra sopkınlıklar, sapıklıklar oradan çıkıyor muhtemelen kardeşlerim. Allah'tan hakkı ile korkanlar alimlerdir. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin Rahimallah efendim çok böyle hoşuma giden meşhur bir sözü, bir mübarek gecede, mübareğin rengi sararıp solmuş. Görevler şaşırmışlar, ey mübarek, senin bu halin nedir böyle, seni sarartıp solan nedir diye sorduklarında, diyor ki ibadetlerim gözümün önüne geliyor, ibadetlerimin kabul edilip edilmediğini bilemiyorum. Öyle mi? Allah'ın razı olacağı kalitede ibadetlerimizi yapabildik mi? Efendim, bilemiyorum diyor. Ondan dolayı mahzunum, mahcubum. Günahların gözümün önüne geliyor. Günahlarımı da efendim affedilip affedilmediğinden emin değilim. Yani ne olacak? Benim halim diyor. O mübarek. Efendim böyle kendinden geçiyor. Hadi gel bir de onlarla kendimizi kıyaslayalım. Bizim en büyük eksiğimiz, hatamız, dünyevi işlerde hep kendimizden yüksektekilere bakarken efendim bu işlerde hep aşağıdakilere bakıyoruz. Bak kontablamız bile kırmıyor ya. Göre ben elhamdülillah bak ne kadar güzelim. Beş vakit kalıyorum tam da olsun. He hiç oğlumla çocuğumuza helal edenler, rızık getiriyoruz vs. kendimizi adatıyoruz ama. Alimler işin hakkını bildikleri için muhterem kardeşlerim, Allah'tan en çok sakınanlar, emrine ittiba edenler, emrince gidenler umarım. Hangi alimler gelecek bölümlerde ama hemen ifade verelim İlmiyle amil olanlar, sözüyle özü bir olanlar, sözde değil, hani var ya güncel bir ifade, özde, efendim, ihtika edenler, Allah'ın emrince yaşayanlar. Yani medyatik âlimler, efendim, az faha karşısında Allah'ın emirlerini satanlar değil elbette. Evet sevgili kardeşlerim, başka âyet kelimeler de var. Ben buradan hemen, efendim, Hadesi şeriflere geçeceğim. Ee, sevgili kardeşler bunun daha pek çok ayet-i kerimeyi sıralamış. Bu kadar örnek olarak kafi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri biraz daha ayet-i kerimeleri böyle somutlaştırdığından, örneklediğinden dolayı onlarla yolumuza inşallah devam edelim. Men yubli dilahu bihi hayran yusaqihum fit-din. Allah-u Teala bir kulun hayırını murat ederse bir kulun hayrını isterse Allah ne yaparmış? Hayır irade ederse bir kul hakkında onu dinde ince anlayış sahibi yapar. Dinde fakir kılar. Fakıh ilmiyle ilgilendirir. Biliyorsunuz İtikad kitabına İmam-ı Azam Hazretleri ne demiş? fıkh Ekber demiş. Yani en büyük fıkıhtır. E, Akalikte efendim ince anlayış sahibidir. Hangi konular bizi saptırır? Hangileri efendim sırat müstakim üzere kadar hangileri dinden çıkarır? Mesela bugün günlük hayatta kullanılan adamı dinden edecek öyle e, yanlış sözler var ki bir çoğumuz da zaman zamanın farkında olmadan bunları kullanıveriyoruz. Mesela bir örnek vereyim size. İnşallah maşallaha maşallah kaldıysa işimiz. <gülüyor> Allah'ın derimesine işimiz kaldıysa ufay bizim hayrımıza. Ne demek lazım şimdi burada? Allah derimesse ne yapabilirsin sen? Bir ağacın yaprağını bile kımıldatmaya senin gücün yetmez. Allah'a. Sen kim oluyorsun? Geçen Yağmur'da Ramazan ayında yaşadığımız sen felaketini bizzat bu kardeşiniz şahit olan ayet-i kerimeleri hatırladım. Böyle Allahü Teala gökten efendim, musluğu biraz efendim Muh kavminin helaki gözümünün kendi de Ya Rabbi şu gökte istediklerinin şevrenden sana sığınırım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in mübarek söz attırmaya. Biraz musluh açıversin göğün musluklarının ne hallere geliveriyorsun. Yemine yengek yeri kuşkırtıversin ne olur halimiz? Her şey Allah'ın dilemesiyle. Allah efendim öyleyse ne yapacağız sevgili kardeşlerim? Öncelikle itikadımız sağlam olacak. Hangi sözler bizim ayağımızı kaldırır? bizi yoldan çıkarır, dinden çıkarır, bunlara dikkat edeceğiz. Adam peynir tipik bir ebe. efendim dine küfledebiliyor mesela küfledebiliyor başka şeyler daha ilerisinde var da onlar buna dahil ilerse olmaz herhalde. Allah muhafaza. Onun için mesela Mehmet Zahit Kutku hocamızın efendim Ehl i Sünnet hakaidindeki küfür, küfre düşüren sözleri mutlaka okumamız lazım. Yani hangi sözler bizim ayağımızı kaydırır da dinimizle, imanımızla, namazımızda abdestimizle, nikahımızda gider, bunları düşünüp o sıkıntıya düşmemenin çarelerini arayacağız sevgili kardeşlerim. İşte Allah bir kulum hayrını murat ederse onu dilde ince anlayış sahibi kılıyor da nerede ne konuşacağını nasıl amel edeceğini nasıl hareket edeceğini o biliyor. İnce i̇şte Allah'ın böyle sevdiği güzel kullar var ki elhamdülillah onlar sayesinde bu ilim ve ilfan bizlere kadar gelmiş sevgili kardeşlerim. Başka bir müjde daha var. El ulamâ ve razetul enbiya. Âlemler peygamberlerin varisleridir buyuruyor peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem mirasçı olmaktan daha büyük bir devlet var mı? Onun varisisiniz. Onun emanetini devam ettiricisiniz. Bundan daha büyük bir nimet olaktır. Ama hocam biz bak bu yolu biraz geç kaldık, geçiktik. Efendim bu fırsatları değerlendiremedik şimdi yaşımızla geçti. Efendim nereden başlayacağız? Korkmayın müjde geliyor. Sevgili peygamberimiz. Bu bölümü ben herhalde dinledikten sonra yarınlar itibaren hepinizin çantasının içinde mutlaka böyle bir kitap olacak. Öyle ümit ediyorum. İş yerinde masasının üzerinde efendim söyleyeceğim iki tane kitap mutlaka olacağını tahmin ediyorum. Niye? Çünkü biz de bu yola girdiğimiz andan nice müşteriler var sevgili peygamberimizden. Ben sabahleyin dersime çalışırken, buraya gelmeden önce bir kez daha keyiflendim. Yani daha önce okumuştum. Mehmet Said Kotku Aleyh Hocamızın ilim ve seni küçücük risaleleri vardı. Şimdi piyasada kalmadı. İlk okuduğum ben ilahiyata geldiğim dönemde, yani o kadar heyecanlanmıştım ki dedim bütün Diyarbakırıçları bir tarafa, bundan sonra da efendim bu konuda çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım diye ama İmongaz Ali Hazretleri bugün bu bölüm okuduğunda yine aynı efendim heyecanı duydum. Siz de duyacağınızı düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Peygamberlerin marisi oluyor alimler. Ne ne Peygamber Efendimiz? Sallallahu aleyhi ve Kur'an ve sünneti onun bize bıraktığı en güzel miras. Başka ne vardı? Dünyalı adına bir şey yoktu. Hatta akşam geleni sabaha bırakmazdı dünyada kadını. Onunla râpime gitmekten hayal ederim derdi de akşamdan dağıtırdı. Ona dizini takip edenler de biz bu güzel örnekliği görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bu kardeşlerinizin kıyaben tanıdığı, tanımakla efendim nimetlendiği, kendisi için büyük bir nimet olarak ve Mehmet Zahit kocamızın hayatından da bunun güzel örneklerini dinlemiştim hocamızda. Belki bazı kardeşler hatırlayacaklar ama onlara tekrar olsun bilmeyenlere yeni bir e, güzel örnekti. Bursadan bir kardeşimiz ziyaretine gelmiş Mehmet Zahit Efendi. Ziyaretine gelince köyden de bir sepet yumurta getirmiş. Hoca Efendiye ikram edeyim diye. E şimdi tabii e, İstanbul'da oturanlar için bir sefer köy yumurtası çok hoş bir şey diye. Yani e, İstanbul'da alışılmış bu efendim suni yumurtalar ya da şeyleri yemler için bir sefer yumurta geliyor, ikram ediyor evdeki o gün kim varsa işte hismet göre. Efendim o geceden Hoca misafir olmuş. Gelen bu zaten. Tabi sabahleyin namaz kılınmış, evladı şerif okunmuş, dualar, zikirler, tesbihler, sıra gelmiş kahvaltıya, kahvaltı edilecek. Hoca Efendi işte orada hizmete koşturan kardeşlerim birinin eline bir miktar para sıkıştırıyor, hadi evladım git vakkaldan efendim birkaç yumurta al geldi. Bizim Bursa'da yumurta sözünü duyunca kulak kabartmış. Allah Allah, ya biz akşam bir sefekte yumurta getirmiştik. Ne oldu bizim yumurtalar? Yoksa birisi efendim götürdü mü? Yedi Efendi'ye ulaşmadım, haberi yok mu? Falan diye düşünürken Efendim rahmetullah Aleyh. Diyor ki, evladım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam geleni sabaha bırakmaz, onu infak ederdi. Dolayısıyla onlar elhamdülillah yerini buldu, endişe etme diyor. Bakar mısın? Peygamber valisinin Resulullah'ı izleyişine. Allah. Ama biz Allah gibi olamayız. En çok kızdığım cümle bu muhterem kardeşler. Ne olamayacağız? Allah bizim için, bizim içimizden, bizim gibi yiyip içen birini... Mevbet gönder, melek olmalı değil miydi? Öyle dedilermiş biriler. Ha bu da bizim gibi iyi biçiyor işte. Bizden farka ne? İnsan olmasına rağmen iradesini Allah'ın razı olacağı şekilde yönlendirmesidir bu fark. Alimler de öyle. Onlar bizim için de yaşayan yıldızlar gibidir. Onların hayatı ölmek alalım diye, onlar gibi yaşayabilirim diye modeldir bizim için. Bugün gençliğinin ya da bizim en büyük şaşkınlığımız model eksikliğimiz muhtemel kardeşlerim. Gözümüzün önüne görebileceğimiz, kopyalayabileceğimiz, taklit edebileceğimiz güzel örneklerin azlığı bugün en büyük sıkıntımız. Hadi bakalım çocuklarımıza kaç tane örnek gösterebileceğiz? Oğlum ben seni filanca gibi olmanı istiyorum diyebileceğim. Kaç tane çocuğun gözü güzel örneğimiz var? Bugün çocuklarımızın örneği, rehberi kim? Filanca dizideki filanca kahramanı. Bizim namaz platformundaki bir hocamızı, vermeyeceğim kardeşler bunu yayınladıkları için. Ee, diyor ki, hocam diyor ki, yani bizim delikanlı işte üniversiteye gidiyor. İzlediği filanca dizinin kahramanı gibi Hayda hareketleri değiştiriyor. Takımın bir saldı. Efendim yürüyüşü, konuşması, tavırları, tutup tutup onun gibi diyor. Şu meşhur çok izleden hani sohbetlerin günlerini değiştiren filizi var ya. O dizinin karanlığının takip ediyor. Neden? Çünkü önünde takip edebileceği örneklerin azlığı sebebiyle. Bizim çocuklarımız bugün çocuklarımızın müreffi seki. Yine aynı şekilde. Hatta hanım kardeşlerime ben özellikle biraz çatacağım. Bu akşam bazılarını duyuyorum. Çok da üzülüyorum. Çocuğu susturmak, avutmak için televizyonu açıyor. Reklamda bilmem gelip gezip gelip dolaştıkça çocuğun dikkatini çekiyor. Çocuk televizyonun karşısına geçiyor. Pük dikkat seyrediyor. Elhamdülillah biraz nefes aldım diye. Hanım efendim, düşünüyor. Bakar mısın şaşkınlığa? Ha, nefes aldın 3-5 dakika yarım saat neyse. Peki oradan çocuğun zihnine, şuur altına bilinç altına yüklenen olumsuzlukları diye bir düşünsen çocuğun müreffisi, terbiye edicisi sen değil. İşte o karşısına teslim ettiğin telefisyon kanalizasyonu oluyor. Güzel televizyonlarımızda sözümüz yok. Sözün nereye gittiğini siz bil biliyorsunuz. Onun için sevgili kardeşlerim bugün Peygamber varislerinin efendim e, yolunu istemek bizim en güzel vazifemiz. Bu güzel örnekleri tanımak, onların efendim izince gitmek en büyük nimet diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> müşte sevgili peygamberimizden <gülüyor> Hocam Hocam tamam iyi güzel sen teşvik ediyorsun da peki başka ne mükafatlar var böyle ilim öğrenmeye gayret edersin Efendimiz buyuruyor ki yerlerde ve göklerde bulunan bütün mahlukat o ilim öğrenine istiğfar eder bağışla ya Rabbi bunu der affet ya Rabbi bunu der hatta gelecek hadisi şerifte sudaki balıklar havada uçan kuşlar bile İlim öğrenen için bağışlanmasını dilerler Allahu Teala. Hani siz evinizden çıkıp efendim ihya dersini dinlerken geldiniz ya uzakta yakından. öyleseniz Allah muhafaza Rabbim geçinden versin hepimize. Hayırlı, sağlıklı, imanlı bir ömürden sonra da. Efendim öseniz şekil olarak yazılır diyor Peygamber Efendimiz. 45 dakika, 1 saatlik burada efendim, Gazali Hazretleri'nin ihyasını bir bölüm dinleyeceğiz. Birkaç ayet ve bir hadis dinleyeceğiz. Ölsek şehirlik mertebesi verileceğini Efendimiz müşteriler. Bu hadisi şerifte de gökte ve yerde kim varsa, kimler yok ki? Allah'ın görevlendirdiği melekler, kuşlar, efendim diğer mümin kardeşlerimiz. Hepsi dua ediyor. Belki güneş dua ediyor, yıldızlar dua ediyor, daha galaksiler neyse ne varsa. Çünkü hepsi canlı. Güneş bile bizim mümin kardeşimiz biliyor musunuz? Ay bizim mümin kardeşimiz. Yıldızlar bizim mümin kardeşimiz. Niye mümin kardeşimiz? Çünkü onlar Allah'ın emrini yerine getiriyor. O Allah'ın emrince hareket ediyor. Ağaçlar da öyle. Sudaki balıklar da öyle. Bize sütünü ikram eden o güzel yaratıklar da öyle. Onlar bizim müddin kardeşlerimiz. Onlar Allah'a iman ediyorlar. Allah'ın emrinden, zikrinden dışarıya çıkmıyorlar. bakar, baksanız ya verilen tüz-i iradesi, nice şaşkınlıklar yapabiliyor. Ama onlar sadece Allah'a itaat ediyorlar ve müminler için, ilim öğrenen müminler için istifade ettiklerini Peygamber Efendimiz bizlere bildiriyor. Daha müşteriler böyle şiddetleniyor. Biraz hemen meallerini okuyarak geçelim. Nübüvvet derecesine en yakın kimse ilim ve cihad ehli nübüvvet derecesine en yakın olan kimse ilim ve cihat etkidir. İlimli kimseler halkı peygamberlerin getirdiği ilahi nizama çektiler. Mücahitler ise Allah'ın nizamını kılıçlarıyla korumak için mücahede ettiler diyor. Cihat, mücahit, Allah yolunda cihat etmek güzel bir şey. Cihat neydi? İslam ile insanlar arasındaki engellerin kaldırılmasıydı. Önceden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde efendim, Peygamber Efendimiz o dönemin yöneticilerine ki çok azgın yöneticiler vardı, diktatör yöneticiler, mektuplar gönderdi. Onlara tebliğde bulundu. Efendim, halka İslam'ı ulaştırabilmek için elçiler gönderildi. Kimsine susaklar kuruldu, kimisi şehit edildi. Biliyorsunuz sevgili Peygamberimizin, bir ay kırk gün boyunca kumut okuyarak beddua ettiği bir olay var. Nedir o? Kim söyleyecek? Siz... <gülüyor> yok ya, ya, siz mi? Siz mi? 60 tane ilim elbabının yolda efendim, suikasta kurban edilmesi şehit edilmesi Ya Resulallah biz Efendim öğretmen istiyoruz koca istiyoruz bize yetişmiş güzel insanlar ver de biz de dinimizi öğrenelim diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim, şey kurdular tuzak kurdular ve allah tarafından Teala'nın bir takdiridir demek Allah bildirmese Peygamber Efendimiz de efendim şey yapıyor ve 70 ya da 60 tane güzel insan sahabenin en yetişmişleri şehit edildi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında konut okudu onların helak için beddua etmektir neden? çünkü alimler bir toplumun kandilleri gibidir, yıldızlar gibidir. Ondan çekildiği zaman, işte ümmetin ifsadı öylece başladığından dolayı. İslam, cira, İslam ile insanlar arasındaki engellerin kaldırılması. Bugün elhamdülillah insanlara ulaşmamız çok daha kolaylaştı. İşte bir internet sitesinde çalışma yapıyorsun, Dünyanın dört bir tarafındaki insanlara İslam'ı tebliğ etme imkanımız var. İşte bir televizyon kanalı, bir radyo kanalı, bir efendim başka bir e, vesileler insanlara İslam ulaştırabilmek için muhteşem imkanlar. Ama aynı zamanda tababı imkanlar e, insanların kirlenmesine de bir sebep de olabiliyor. Tabi iyi kullanıp kötü kullanmamız. Dolayısıyla Bugün tebliğ ya da ilimle uğraşmak çok daha önemli. Sahih, sağlam bir kaynaktan beslenip, sahih, sağlam bilgileri insanlara ulaştırabilmek, bilmeye çok daha fazla ihtiyaç var. O kadar bilgi kirliliği var ki, onun için geçen haftada konuşmuştuk, öğreneceğimiz bilgiler, okuyacağımız kitaplar beş yıldız olacak. Yani her önüne geleni okumaya gücümüz yetmez. Her önüne gelen kitabı almaya al, imkanımız el vermez. Dolayısıyla biz inşallah e, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız. Çünkü nübüvete en yakın derece ilim derecesiymiş sevgili kardeşlerim. Yine Hepimizin bildiğini tahmin ettiğim bir başka destişerim. Şüphesiz ki bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha kolaydır. Yani bir alimin ölmesi bir kabilenin yok olmasından daha şiddetlidir diyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten şimdi düşünün, sevdiğimiz güzel insanları. Otuz senede, 40 senede, 50 senede yetişmiş büyük bir birikim vefat ettiğinde geri borç kalıyor. Yerine başkaları göreve tayin ediliyor. Eyvallah. Ama o, onun yerini doldurmak için değil, kendi faaliyetlerini icra etmek için geliyor. Her giden bir âlemin yok oluşu, Efendim, yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakarak gidiyor geride. Şimdi bir Hazreti Ebu Hazreti Osman'ın, Hazreti Ömer'in, Hazreti Efendim Ali'nin yerini canın din ilimleriyle meşgul edin. Yetişmesi için ona mahvedin. Hazreti Meryem e, validemiz gibi. O vakıf olsun. Yani bütün imkanlarınızı onun yoluna kullanın. Siz öldükten sonra amel defterinizi kaba, kapatmayacak bir adak olsun o çocuğunuz. Böyle bir hedefiniz, böyle bir gayeniz olsun. Sevgili kardeşlerim, böyle bir gayemiz var. Evlatımız için de biz en zekileri bu zamana kadar nereye gönderdik? Nereye gönderdik? Doktor olsun. Olsun eyvallah. Doktora da ihtiyacımız var. Möredesi olsun e olsun tabii ona da ihtiyacımız var. Efendim hukuk fakültesine gitsin hakimlere, savcılara. Eyvallah. Efendim oruçlar arası tamam ona da ihtiyacımız var. Ama ya, bir tanesinin içlerinden şöyle adam akıllı niye bu yola vakfetmedik? Her bölgemizde düşünün ki Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde yetişmiş bir tane güzel ilmiyle amil olan bir saht olsun. Neler olmaz bu kardeşlerim? Anadolu'yu gezdik solaştığımızda gördüğümüz en büyük sıkıntı maalesef. <gülüyor> bir bölgede bir canlılık, bir güzellik varsa şöyle biraz karıştırdığında bakıyorsun ki orada bir ilmiyle amir bir irfan ehli güzel insan var. Hala böyle. Anadolu'da gördüğümüz en net şey bu çok ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi de yetişmiş hanım kızlara, alümelere ihtiyacımız var biliyor musunuz? Bugün şiddetle buna ihtiyacımız var. Kaç tane Türkiye'de böyle önde koşturan ilmiyle arif hanımefendiler var. Şöyle insanların uyanması için yüzlerce binlerce kişiyi böyle peşinden koşturan onlara yol gösteren kaç tane güzel örneğimiz var. Buna ihtiyacımız var. E o uzaydan gelmeyecek. Biz yetiştireceğiz bunları. Evladımız içinden böyle kafası gönlü çalışan efendim müsait olanlara ne olur? Öyle düşünelim. Geçti demeyelim. Ya birileri yapar diye birileri ne Biz yapalım bunu. Niye bizim ihtiyacımız var? Böyle hayırlı bir evlat düşünseniz ya. Siz vefat ettiğinizde evlatınız koşturuyor peşinden. Gece gündüz size dua ediyor. Yaptığı güzel insanlar yetiştirerek efendim nice insanların hidayetine vesile olduğu için insanlar size dua ediyor. Allah sizden, senden razı olsun. Seni yetiştiren anadan babadan diye dua ediyorlar. Daha muhteşem bir şey. Benim en çok gıpta ettiğim noktalardan bir tanesi yine daha önce sohbetlere gelen kardeşlerim hatırlayacaklar. Bayramda ve Cuma günlerini fırsat buldukça ziyaret ettiğimiz büyüklerimize mesela yine en son bayramda gittiğimde Mehmet Zahid Efendi Süleymaniye Camii'nin kabristanlığında orada bir miktar ne kadar durabilirsin kabir ziyaretinde efendim bir hediye takdim kadar ki zaman diliminde gelip giden efendim bak vefat etmesinden 80'den 2006'ya 26 sene geçmiş neredeyse çeyrek asır geçmiş Efendim buna rağmen arkadan gelip o kabrinin başının boşalmaması, dua eden evlatlarının oluşu. Vallahi ben buna müthiş kıp ediyorum. Acaba Rabbimiz'i de nasip eder mi böyle güzel kardeşler yetiştirip, güzel talebeler yetiştirip, güzel bir miras bırakma? Amel defterimizi kapatmayacak. Dünyanın en büyük sevginliği bu değil mi aziz kardeş? ye değil, dünya senin olsa vefat ettiğinde ne kalacak sana? Helalinin hesabı haramının azabı vardır diyor Peygamber e. Hani var ya bir hikaye internette dolaşıyor. Ben diyor bir hesabını veremedim. Alın da senin olsun. Bir gün de senin olsun diye. Ama hayırlı bir evlat. Ya Rabbi biz küçükken onlar nasıl bize merhamet edip acıdılarsa, sen de onlara öylece merhamet et ve acı diyecek bir evlat en büyük sermanıdır. Sevgili kardeşlerim ne olur gün olmaklarını düşündüğümüz kadar evladımızın ahiretini de düşünelim. Fiziki bedenini düşündüğümüz kadar dönemini de doyurmaya çalışalım düşünelim. Şu dönüne evladımızın doyurmazsak, kendi evimizde kendimize düşman yetiştirmiş olacağız. Neden geldik buraya? Nübüvvete peygamberlik derecesine en yakın derece ilim mertebesidir demiş. Bir alemin ölümü, alemin ölümü gibidir. Efendimizin mübarek sözü bizlere bunları ikram etti. Bir başkası, insanlar altın ve gümüş madenleri gibi madenlerdir. Dinde idrak sahibi olmak şartıyla, cahiliyet devrinde hayırlı olanları İslam'a girdikten sonra da hayırlıdır. Cahiliyet döneminde eğer insan fıtratı güzelse, efendim iktidar ettikten sonra, İslam'la şereflendikten sonra da öyle oluyor. Mesela bazı insanlar görürsünüz, ciddi organizatördür. Efendim, alem yapmada birebirdir. Etrafında hemen 3-5 kişiyi toparlar. Ama adam bir tüm etler bakarsak ki maşallah çünkü yıllardır sohbetlere gelip gidilen daha faydalıdır. Birçok insanın dirilişine, hidayetine sebep olmuştur. Yoldan geçer, çevirir, adamın iyisini seçer, bulur. Efendim, öyle güzel insanlar yetiştirir ki şaşar kalırsın. Çok örnekleri var bunun. Geçen en son Efendim, Yozgat Soygun'a gittiğimde bir zatla tanıştım. Adam dibe vurmuş. Yaşama dilecek, dünyalık rezillik ne varsa birçoğunu yaşamış görmüş. Ama Rabbim ona bir dönüş nasip etmiş. Kur'an'ı didik didik demiş. Neredeyse konuştuğu en söz Kur'an'dan nakil sadece Kur'an bana yeter diye böyle hızlı giriş yapmış, viraj alamamış böyle bir <gülüyor> tost almış sonra efendim ilim sahibi bir hoca efendi yol göstermiş bu güzel gidişin ama eksiği var, hadissiz olmaz hadis Kur'an'ın efendim ete kemiğe görülmüş, elle tutulur gözle görülür, somut halidir dolayısıyla hadissiz bu iş olmaz deyince hadis-i şerifler okumaya başlayın, daha da böyle mükemmelleşmiş, güzelleşmiş ve elhamdülillah şimdi suratımız takim üzere hizmet ediyor. Düşenlerin elinden tutarak, çünkü onları lisanından, dilinden, halinden anladığı için de efendim onların tebliğinde güzel sonuçlar elde ediyor. Semeresini de gördüm. Yani böyle çukurdan almış birini getirmiş. Efendim onun dirilişine vesile olmuş. Çok hoşuma gitti aziz kardeşlerim. Devamında bu Hadis-i Şerif'in şöyle bir ifade var, bu da çok enteresan. Ruhlar bir araya toplanmış, ilahi bir ordudur. Onlardan bu dünyada aynı yolda olanlar tanışır, bir araya gelirler. Dünyada aynı yolda olmayanlar ahirette de aynı olur, birleşemezler. İhtilafa düşerek biri diğerinden uzaklaşırdır. Kimi seviyorsun? Gönlünde en çok seni meşgul eden, en çok sevdiğin zat kim? Herkes bunun cevabını alacak. Allah'ın yolunda giden ilim-irfan sahibi, özü sözü bir alimleri mi seviyoruz? Evet hocam. Öyleyse müjdeler olsun sana. Efendimizin bu mübarek sözünden anladığımıza göre ahirette de inşallah onlarla birlikte olacağız. Kıyamet gününde alimlerin kaleminden akan mürekkep, şehitlerin yalanlarından akan kanla tartılır. Bir rivayette de alimin kaleminden akan mürekkep, şehit kanından ağır basar diye müşterilmiş Peygamber Efendimiz. Yahu can vermek kolay mı? Değil. İlman vermek kolay mı? Değil herkes mışır mışır uyurken sen kalkacaksın, bir ayeti kerimeyi anlamak için kafa çatlatacaksın. Bu hadise şerifi bugünün şartlarında ben kardeşlerime nasıl anlatabilirim diye gece gündüz uğraşacaksın. Hatta eskiden mübarekler böyle köy köy kasaba kasaba dolaşmışlar. Efendim, peygamber efendimizin bir mübarek sözünü belleyebilirim, nakledebilirim diye. Dolayısıyla insanlığın kurtuluşu için çalıştıklarından Allah alet Alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından daha efendim ağır basacağını Peygamber Efendimiz müşterilemiş. Şimdi hepimizi heyecanlandıracak, sırlatacak bir hadisi şerif. Yani hocam sor bu iş diyenlere, işte geldi az önce beklediğimiz hadisi şerif. Benden çıktığı gibi, ümmetime 40 hadisi ulaştırmak için hıfzeden bir alime, hem şefaatçi ve hem de şahit olurum buyuruyor. 40 tane sevgili Peygamberimizin mübarek sözünü beyleyip, ezberleyip onunla amel edip nakledersek inşallah bu listeye kayıt olacağımızı Efendimiz Aleyhisselam Çok mu zor? Ne dersiniz? Hadi geleyim kendimize iyilik edelim. Şu derse sohbete katılan kardeşler hepimiz kırk tane Efendimiz'in asgari mübarek sözünü ezberleyelim, amel edelim. Onu inşallah başka kardeşlerimize de nakledelim. Ama ne olur istirhamım, önce onunla amel edelim. E i̇ki defa olsun, üç defa olsun. Bir kere bile olsa duyduğumuzda hemen amel edelim de onu yaşayalım. Bu müjdeye, bu listeye biz de kendimizi kaydettirelim. Bu hadis şerifin müjdesine nail olabilmek için geçmiş ulemamızın birçoğunun kırk hadisleri vardır elbain diye. İmam Nebeviye Efendim 40 hadisi bizim toplumumuzda çok meşhur olmuş, Efendim elden ele dolaşılmış, medreselerde okutulmuş, ezberlenmiş bir örneğidir. Hatta edebiyatımıza da yansımış bu. Edebiyatımıza da 40 hadis tercümeleri olmuş ve her alim neredeyse bununla ilgili çalışmaları var. Bizim hemşerisi olmakla iftihar ettiğimiz cennet mekanı Eyüp Sultan Hazretlerinin de rivayet ettiği böyle bir Efendim paket var, devlet var. İsmail Lütfü Çakal hocamız onu efendim tercüme etmiş, terh etmiş. Ee, Halid bin Zeyd Ebu Eyyüb Erensar Efendimizin böyle bir e, hadisleri var sevgili kardeşlerim. Bir başka müjde. Allah, Allah'ın dininde bilgi sahibi olan kimseye ummadığı yerden allah Teala rızık verir ve mali sıkıntısını da bertaraf eder diyor. Ben ilimle uğraştım ama e, geçim sıkıntısından ölüyorum. Ne yapacağım ben diyene hiç rastladınız? Alim, ilim öğrenmekle kimin sıfatıyla sıfatlanıyor? Allah Celle Celaluhu sıfatı değil mi? E, alim. Onun o güzel sıfatıyla sıfatlananları Allah yolda bırakır mı? Rezzat olan değil mi? İmam Hatip'e giderse benim oğlum ya da kızım ne olacak diye 97'den bu yana İmam Hatip okulları kapanmakla yüz yüze geldi. Geçen sene dolaştığımda gittiğim yerlerde birçok bölgede böyle kapatmamak için işte köy köy kasaba kasaba dolaşarak kardeşlerimiz efendim gayret etmişti. Ama bu sene kaydettirecek okulu bulamadık biz İstanbul ve çevresinde. Ama bir kardeşimizi Çanakkale'ye gönderdik. Boş yer bulamadığımız için. Hatta bazı mematiplerde 82'nin 90'ın altında almayanlar oldu. Ya geçen sene neler dediniz mübarekler? Neler efendim buralar boştu? Geçen bu sene efendim ilim vermek güzeldi, geçen sene değil mi ama hocam sen de biliyorsun ki 30 puan kesiliyor. Peki 30 puan kesilmesin diye çocuğumuzu öbür tarafa gönderdiğimizde ne kadarına sahip çıkabildik? Sevgili kardeşlerim, nice anne babalar maalesef şu anda feryat ediyor biliyor musun? Şu anda bizi böyle yüreğimizden hançerleyecek öyle sıkıntılar ve öyle kötü sonuçlar var ki burada edeb el vermediği için ifade edemiyorum ama maalesef bu ateş bizlere kadar geldi hepimizi yakıyor Onun için sevgili kardeşlerim sözün özü ayırdığımız vakit tamamlandı Allah ilim yoluna gelene mutlaka bir kafa açar elhakk doğrudur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğine göre bu kardeşiniz de onun bizden canlı örneklerinden şahitlerinden biridir. Ben 3 yıldır herhangi bir işle çalışmıyorum. Aynı sonunda bana ne gelecek bilmiyorum. Ben yaptığım şey var. Allah bize bu yönde bir çığır açtı. İnsanları Allah'ın bir emrini hatırlatıyoruz. Ve inanın o kadar mutlu ve huzurluyum ki Allah Teala inşallah bizim ayağımızı sabit eylesin. Sıratı üstteki üzere gururdan, kibirden, riyadan muhafaza etsin ve bizleri sevdikleriyle beraber eylesin. Fatiha-i şerife ve hallesine. salavat-ı şerif. <gülüyor> <gülüyor> Üçen el, elemleşrah leke-i şerif, maalesef. 25'er i̇htias Şerif Esmele ile beraber